İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde kurulması planlanan çimento fabrikası Danıştay kararını beklemeden inşaata başladı. Yurttaşların nöbet tuttuğu bölgede çevreciler fabrikanın sadece ilçeye değil tüm Muğla'ya büyük zarar vereceğini söyledi. Köylülerin çevre Aktivistlerinin çalışmaların durdurulması için Mart ayında başlattığı çadır nöbeti 5. ayına girdi. Bölgede çekilen son görüntüler ise içleri acıttı. Neredeyse Menteşe ilçesinin iki katı büyüklükte bir alanda çimento fabrikasının inşaatı ve yolları için ağaç kıyımına başlandı. Bölgedeki bu alanın vereceği zararı anlatan Muğla Çevre Platformu yani MUÇEP Menteşe sorumlusu Haluk Özsoy, Şirket köylülerden 153 dönüm arazi satın almış. Orada fabrikanın ana binasının inşaatı devam ediyor. 7.751 dönümlük bir alan ormandan fabrikaya tahsis olacak. Bu alana 13 kil ve kireç ocağı kurulacağı öngörülüyor. Biz bunun için direniyoruz dedi. Bölgede 20 bin köylünün yaşadığını anlatan Özsoy, arıcılık, kuzu göbeği mantarcılığı, zeytincilik, bölge ekonomisi için çok önemli Endemik bitki türlerinden tutun da bir sürü canlının yaşadığı bir bölge burası. Kuzu göbeği mantarcılığı bölgeye 25 milyon lira katkı sağladı geçen yıl. Biz zeytin ağaçları çiçek açınca arabayla yanından geçmeyiz. Şimdi fabrika kuruluyor. Yatağında termik santral kurulmadan önce zeytinyağı ünlüymüş. Şu an piyasadaki en kötü yağ olarak bilinir. Zeytincilik kanununda 3 kilometrelik mesafe sınırı vardır. Burada çimento fabrikası zeytinliklerin 20-200 metre yanında kuruluyor. İki tane su göleti var. Bunlar da fabrikadan dolayı kirlenecek. O suları içmesek bile bahçeler sulanacak. Meyveleri çocuklar yiyecek. Ayrıca o göletlerde canlılar var. 40 yıl faaliyet göstereceği düşünülen fabrikada patlatmalı üretim yapılması planlanıyor. Bunun da yeraltı su kaynaklarına karışacağı öngörülüyor. Bunun anlamı da kimyasal maddeler sadece menteşenin değil... Tüm Muğla'nın suyuna karışacak diye konuştu. Özsoy bölgedeki talanı anlatmak için 5 Eylül'de Bayır'da piknik etkinliği yapacaklarını, Eylül ayının sonunda da Muğla genelinde bir ekoloji mitingi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Komisyonu'na bağlı Ortak Araştırma Merkezi Avrupa'nın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini açıkladı. Avrupa Kuraklık Gözlemcisinin analiz ve verileri temelinde hazırladığı Avrupa'daki Kuraklık Ağustos 2022 raporu yayınlandı. Temmuz ayında endişe verici kuraklığın devam ettiği belirtilen raporda Avrupa Birliği topraklarının yüzde 47'sinin hala uyarıcı verici durumda. Bir kuraklıkla karşı karşıya olduğu Avrupa Birliği'nin %17'sinde ise alarm verici bir kuraklık bulunduğu kaydedildi. Euro News haberine göre kuraklık nedeniyle Mısır soya fasulyesi ayçiçeği mahsulünün son 5 yılın ortalamasının %15 altında olması bekleniyor. Yağışın olmamasından Avrupa genelinde akarsularda da su seviyelerinin azaldığı, hidroelektrik santrallerdeki üretimin düştüğü, diğer güç santrallerindeki soğutma sistemleriyle akarsu taşıma sektörünün olumsuz etkilendiği de belirtildi. Raporda özellikle Batı Akdeniz bölgesi için uyarı yapılarak Kasım 2022'ye kadar normalden daha sıcak ve kurak havanın devam edeceği vurgulandı. Dünya Gıda Programı WFP Dünyada 2019 yılından bu yana akut gıda güvensizliği çekenlerin sayısının 2 misli artarak 345 milyona çıktığı uyarısında bulundu. Covid-19 salgını küresel ısınma ve çatışmalar yani savaş akut gıda güvensizliğinin artmasında en önemli nedenler arasında. WFP bölge müdürü Corin Fleischer... Reuters'e yaptığı açıklamada salgın öncesi 135 milyon kişinin akut gıda güvensizliğinin kurbanı olduğunu belirterek bu rakamın küresel ısınma çalışmalarıyla birlikte hızla yükseldiğini ve daha fazla artmasından da endişe duyulduğu uyarısında bulunuldu. Çevre faktörleri ve bunun getirdiği kuraklık sonucu ortaya çıkan gıda krizinin çatışmaları körüklediği ve kitlesel göçü de tetiklediği biliniyor. Durumun giderek kötüleştiği ve dünyanın buna artık dayanma gücü kalmadığını ifade eden Fleischer şimdi iklim değişikliği ve savaş nedeniyle dünya genelinde 10 misli daha fazla yer değiştirme görüyoruz. Elbette bunlar birbiriyle doğrudan bağlantılı bu nedenle Covid'in iklim değişikliğinin ve Ukrayna'daki savaşın bileşik etkisi konusunda biz gerçekten çok endişeliyiz dedi. Almanya bu kış enerji krizinin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanlarının taşımalısına öncelik verecek. Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaş sonrası yaşanan enerji arz krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Almanya kömür ve diğer kaynaklardan elektrik üretimini arttırmaya çalışıyor. Almanya Bakanlar Kurulu Rusya'ya doğal gaz bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında enerji santrallerinin kömür ve yakıt sevkiyatına öncelik vermeyi ve petrol stok sıkıntısı olan bölgelerin tedarik güvence altına almayı amaçlayan bir kararname onayladı. 6 ay geçerli olacak olan kararname Ren Vadisi ile Doğu Almanya'nın büyük bölümüne içeren belirli demir yolu koridorlarına odaklanıyor. Bu kapsamda demir yollarının bir bölümünün enerji üretimine yönelik malzeme ve Ekipman taşımasına öncelik verilecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.